Yolların kısalması ve güven konusunda sıkıntı olmamasına rağmen kadınlar 90 kilometre mesafeyi aşamaz deniliyor. Araştırdığım kadarıyla dört mezheb imamının ittifakı var. Lakin şartlar değişince fetvanın da değişebileceği söyleniyor. Neden büyük alimler toplanıp bu konu hakkında rey bildirmiyorlar demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tayin buyurduğu esaslar var. Yani oralarda e, alimler toplanmış olsalar bile e, bütün hepsi bir noktada toplansalar hiçbir hüküm ifade etmez. Seferle alakalı meseleler açıktır. Yani e, seferde namazlar kasredilmeli, Müslüman kadınlar yanlarında mahrem olmadan seferi mesafeye çıkamazlar. Bununla alakalı naslar vardır. Efendimiz aleyhissalatu vesselam la <gülüyor> yihillu li'l-mir'ati en tusafira fawqa salasati buyuruyor. Yani helal olmaz buyuruyor. Bununla alakalı çok sayıda hadis-i şerifler var. Peki nasıl olur da alimler bunlara rağmen konuşabilirler? Eğer konuşuyorlarsa o zaman tahrif ediyorlar demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hayatına baktığımız zaman Enes bin Malik radıyallahu efendimizden gelen rivayet buyuruyor ki Salley marusuul lillahi sallallahu aleyhi ve sellem auhabil Medi neti arabğa va sıra bidhuley Feti ara Efendim Saallah aleyhi ve sellemle Medine emine veren dışına çıkıyoruz öğlen namazın dört'te kat kıldık Peki züll gidince medine emine vereye altı kilometre kadar orada iknin namazın Efendimiz Aleyhisselam ne kadar kılıyor çok yakın medineye. ne kadar kılıyor kaç rekat kılıyor? İki rekat kılıyor. İki rekat kılıyor. Yani sallallahu aleyhi ve sellem namazı orada kastediyor. Ama nereye gidecek? 90 kilometreden daha uzak bir mesafeye gidecek. Onun için kastediyor. Hazreti Ömer zamanında sahabe geliyor. Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh efendimize. Niçin diyor ayet-i kerimede "İza darabtum fil ardi feleysa aleykum junahun en taksuru minas salaah." İn küftüm en yefsin ekmüllerdiine <gülüyor> kafuru. Eğer kafirlerin fitnesinden, saldırısından korkarsanız, o zaman namazı kasetmede bir veys yok, bir günah yok. Şimdi Ömer radıyallahu an devletin başında böyle bir korku yok. Niçin hala namazları seferde 90 kilometreden daha uzağa gittiğimizde kâs ediyoruz? Niçin kadınlar bundan daha uzun bir mesafeye gidince yalnız başına gidemiyorlar? Yanlarında bir mahrem olacak. Niçin böyle? Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor ki te'accebtu mimma te'accebte Sen bu hayret ettiğinden ben de hayret etmiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordum buyurdu ki hadihi sadakatun bu bir ikramdır. allah Teala'dan bir lütuftur, sadakadır. Kabul edin buyurdu Allah-u Teala'nın ikramını. Efendim, cassas akamul Kur'anla bu ayet kelimeyi tefsir ederken ve ida zıraptun fil arda, ﷻ falâyse aleykum junahun antak sulumina salah, görüyor ki, efendim ve ida zıraptun fil ardı yani sefere çıktığınızda demek e, namazı kasvetmede bir beyis yok. Yani düşmanın saldırısı, kafirlerin hucumu, enişesi varsa. Peki hucum korkusu yoksa, diyor ki, zaten diyor seferde namazlar iki kılınacak. Hazreti Ayşe buyuruyor ya فُرِضَتِ السَّلَاتُ الرَّكَعْتَيْنِ الرَّكَعْتَيْنِ Namaz ilk olarak ikişer rekat farz kılındı. Sonra seferde olduğu gibi bırakıldı, Hadar'da bu dört rekat yapıldı diyor. Onun için Ebu Hanife'ye göre rahmetullahi aleyh seferde namazı iki kılmak ruhsat değil azimettir. Niye? Aslı iki rekattır. Hazreti Ayşe'den gelen Rivayete göre İmam-ı Azam Hazretleri böyle alıyor. Onun için diyor İmam Cessaz Rahmetullahi Aleyh Namaz zaten seferde iki kılınacak. Peki o zaman düşman saldırı korkusu varsa o zaman namazın rekatlarında değil vasfında kasır yapabilirsin. O demek nasıl? Yani düşman saldırıyor, tankın içinde bir asker var. Yere inip iki rekat kılamayacak. Ne yapsın? Tankın içinde kılsın. Yani vasfında efendim Orda bir değişiklik yapar, onu anlatır diyor İmam Cessas rahmetullahi aleyh. Efendim toparlarsak, burası iştihat mahalli değildir. اَسْسَفَرُ مَدِنَّتُ meşakka Seferde hep o meşakkat vardır. Yani bir kadın sefere gidecek, yola gidecek, kendi başına yollar, mesafeler kat edecek, hep onda bir endişe var sizde yok mu? memleketten çıktınız bir yere gidiyorsunuz, okumaya gidiyorsunuz. Başka bir diyara gidiyorsunuz. İçinizde bir ürperti yok mu? Acaba kimlerle karşılaşırım, ne yaparım diye. Efendim bir de şu var. Ya yani şimdi sorular alıyorsun. Bir kardeşimiz anlatıyor. Ben işte falan yerdeyim diyor. Amerika'dayım, ben Londra'dayım. Orada talebeyken okurken işte Türkiye'den diye erkekler vardı, hemşeriydi, konuştuk, beraber olduk derken bir nişan yaptık kendi aramızda. Sonra olanlar oldu. Şimdi annem babam evlen diyor, yaşım 30'a geldi ama evlenemem diyor, soruyor bir hanım kardeşim. Şimdi dışarıya gidince, Erkekler bu kardeşlerimize daha farklı şekillerde yaklaşabilirler. Onları tuzaklara çekebilirler. Ama kendi şehirlerinde babaları var, dayıları var, ağabeyleri var. Yani orada birileri onlara yaklaşamaz. Onları ifsad edemezler. Yani bu 90 kilometrin hikmetlerinden bir de odur. Yani farklı şehirlerde, işte bakıyorsunuz kız erkek beraber yaşayan şu kadar var üniversite okuyanlar, evlerde kalıyorlar ama kendi şehrinde olmuş olsa anne görüyor, baba görüyor, hala, dayı vesaire görüyor. Yapabilirler mi? Yapamazlar. O kız kardeşlerimiz o tuzağa çekebilirler mi? Çekemezler. Efendim 90 kilometre. Niçin bu ölçü beyan edilmiş? Tabii 90 kilometre hadis şeriflerde yok. Yani yürüyüşten bunlar çıkarılıyor. Efendim burası iştahat mahalli değildir. Ne buyurulduysa odur, öyle devam edecek. İsteyen alır, isteyen almaz kardeşim. Biz bunları yani birlerine anlatıp da beğendirme durumunda değiliz ki. Bu din Allah'ın dini. Resulullah Aleyhisselam nasıl buyurduysa öyle anlamaya, öyle anlatmaya mecburuz. Ha bunları ihlal edenler efendim hep hataya düşerler mi? Öyle bir şey de demiyoruz. Ama biz hikmetini sorguluyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Fakat burada illet nedir? Seferdir. Seferde efendim yanında mahrem olacak. Seferde namaz iki kılınacak. Esaslar bu. Böyle anlarız. Ha bunun dışında biri farklı anlamış. E ne yapalım?